Eûzu Şeytanir mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehdihillahu fe lâ ve men yudil Ve eşhedü ve Muhammeden abdühû ve resûlüh ve inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin f'inar. Sahih tefsir dersinde Şuara suresinin 69. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani babasına ve kavmine siz neye ibadet ediyorsunuz demişti. Demişlerde ki putlara ibadet ediyoruz ve onlara ibadet etmeye devam edeceğiz. Kataderay mulât dedi ki fenazalu leh akifin kavli onlara ibadet etmeye devam edeceğiz demektir. Akifin akif e, abid manasında bir isimdir. Yani ibadet etmek demek. Akkaf ismi de abbat manasında, yani çokça ibadete manasında ismin bu alâdır. İtikaf kelimesi de buradaki ukuf, akif kelimesinden geliyor. İbadet etmeye, ibadete çekilmek manasındadır. Yani onlar putlara ibadetlerini itiraf ediyorlar böyle. 72 dedi ki, peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işliyorlar mı? 73 ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu? 74 dediler ki hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Kafa dedi ki bunun anlamı dua ettiğinizde ilahların size istediklerinizi veriyorlar mı demektir. Yani burada mücveret işitmekten ziyade fayda ve zarar veren bir karşılık veriyorlar mı demektir manasındadır diyor. Bu ifadeler yani bu 72 74 ayetleri Allah Azze ve Celle'nin hem rububiyetinde hem uluhiyetinde hem isim ve sıfatlarında tevhidinin ihlal edildiğini gösteriyor bu kavimler tarafından ve onlar bunu itiraf ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetiyle kastedilen Allah'ın fiilleridir. Yani O'nun yaratması, yönetmesi, insanlara verdiği nimetlere malik olması, işte gözleri görür kılması, kulakları işitir kılması... Yağmur yağdırması, bitkiyi bitirmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey, Allah'ın fiilleri, rububiyet fiilleridir. Kim işte Allah'ın böyle yaptığı gibi başka bir varlık da bunları yapıyor derse, bu rububiyetinde, Allah'ın rububiyetinde şirk olmuş oluyor. Bu orada mesela fayda ve zarar verme özelliği zikredilmiş. Yani sizin bu seslendiğiniz varlıklar fayda ve zarar veriyor mu size? Yani siz ona kötülük yaptığınızda o size zarar veriyor mu? İyilik yaptığınızda veya ibadet ettiğinizde size faydası dokunuyor mu diye bir hitap gönderilmiş, yöneltilmiş. Burada işte kulların Allah'a yönelik fiilleri de uluhiyet kapsamındadır. Yani uluhiyet de Allah'ın birlenmesi demek, kulların ibadetlerinde Allah'ı birlemeleri demektir. Mesela burada seslenme ted'ûn yani dua etmek, seslenmek. Siz seslendiğinizde onlar ise istiyorlar. Buradaki ted'ûn ifadesi dua etme veya ibadet bu sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan bir şey ama bu müşrik topluluk İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah'tan gayrısına bu seslenişleri yapıyorlar. Yani ibadet içerikli seslenişler. Yani uluhiyet tevhidi ihlal edilmiş oluyor. Ama sonraki cevaplarından aslında onların rububiyet tevhidini İhlal etmediklerini anlıyoruz. Yani diyorlar ki size bir faydası veya zararı dokunuyorum diye sorduğunda hayır. Fakat biz atalarımızı böyle bulduk. Onlar böyle yapıyorlar. Biz atalarımızı takip ediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin asla mazeret olarak kabul etmediği bir cevabı veriyorlar. Bu mazeret olmaması Araf suresi 172-173. ayetlerinde geçti gibidir. Yani Adem'in zürriyetini çıkarıp da kendisine şahit tuttuğu zaman alemlerin Rabbi, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onlarda da böyle. Biz şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Biz bunu diyor Allah Azze ve Celle, işte yarın kıyamet gününde bizim bundan hiç haberimiz yoktu demeyesiniz. Veyahut da bizden önce atalarımız şirk koşan, sapan bir topluluktu. Biz de onları izleyen bir kavimdik. Onların yaptığı yüzünden bizi soğumlu tutma Rabbimiz demeyesiniz diye. Bunu size bildiriyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Araf 172-173. ayetlerinde. Yani fıtratı bu e, kabul görmeyen bir şeydir. İnsanın ataları taklit sebebiyle, birilerinin taklit sebebiyle Allah'a e, ortak koşması, Allah'ın kabul etmediği bir mazerettir. Bu mazereti sunuyorlar ama burada. Şimdi demek ki tevhidin, yani dört tür tevhid sayarız. Birincisi uluhiyet tevhidi, yani kulların fiillerinde, Allah'a yönlendirdikleri fiillerinde sadece Allah'ı birlemeleri. Bu duadır, secdedir, adaktır, yani ibadet türlerinde ne varsa bunu sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirerek yapmaları. Bu uluhiyet tevhididir. Yani kulların fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Rububiyet tevhidi dediğimiz husus, Allah'ın kendi fiillerinde Allah'ın birlenmesi. Yani bizi yaratan sadece Allah'tır, başka yardımcı yoktur. Bizi rızıklandıran sadece Allah'tır, başka bir rızık vericimiz yoktur. Bize zarar veren veya fayda veren, buna malik olan sadece Allah'tır. Başka birisinin buna gücü yetmez. Bütün bunlar, bu sözler rububiyette Allah'ın birlenmesini ifade eder. İsim sıfat tevhidi Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında kitapta bildirdi. Ve Resulullah ve Vesselam'ın Allah Azze ve Celle hakkında bildirdiği bütün sıfatlarında ve isimlerinde Allah'ı birlemektir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi burada rububiyette Allah'a ortak koşmuyorlar. Yani bizim bu seslendiğimiz ilahlar, Yaratıcı değildir diyorlar. Bunlar zarara malik değiller, faydaya da malik değiller. Bunları itiraf ediyorlar. Ama biz atalarımızı bu yolda bulduk, onları takip ettik diyorlar. Atalarımıza uyduk diyorlar. Hangi usta uymuşlar? Allah'tan gayrına ibadet yönlendirme hususunda. Yani uluhiyet tevhidinin ihlali hususunda. Burada isim ve sıfat tevhidinin bazı cüzlerini... E, yani ihlal etmesele de bir kısmını ihlal etmeleri var. Mesela mabut La mabude illallah. mabut tek mabut olması Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarındandır. Burada ubudiyet sıfatının ihlali var. Yani isim ve sıfat tevhidi e, mutlaka <gülüyor> uluhiyet veya rububiyet tevhidinin ihlaliyle bir kısmı mutlaka ihlal edilen bir tevhid türü isim ve sıfat. Yani uluhiyet ve rububiyetle birlikte anılır. İttiba tevhidi dediğimiz şey ise Allah Azze ve Celle'ye sadece onun vahyettiği şekilde peygamberleri vasıtasıyla öğrettiği şekilde ibadet edilmesiyle alakalı konulardır. Yani e, uluhiyet ve rububiyet tevhidi kısımları Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi hakkındadır. İttiba tevhidi e, cüzü ise Rasulün birlenmesi hakkındadır. Yani Allah Azze ve Celle bize, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz e, son ümmet olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhatabız. Yahudis de, Hristiyanı da, inançsızı da, dinsizi de, hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve ittibayla mükelleftir. Bu şu manada, yani dine, e, Allah Azze ve Celle'nin dininde, ona ibadet de, reylerle, kıyaslarla, işte keşiflerle, rüyalarla değil, sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şeylerle Allah'a ibadet etmek, onun meşru kıldıklarına uymak, tabi olmak, sünnetlerine uymak, bunlar hep ittibat evindir. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konumunda başka birisini daha görürse kişi, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bir şeyi emretmiş veya bir şeyi yasaklamış ama Adam mezhebini getiriyor. Diyor ki benim mezhebimde işte şu hadis devre dışıdır. Bu hadiste amel edilmiyor. Yani var mezheplerde, var böyle şeyler maalesef. Ne yapıyor? Mezheb imamını veya mezhebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a denk kılmış oluyor. Veya emirde bunu yapıyor veya yasakta bunu yapıyor. Yani yasağın dışına çıkıyor. Bunlar ittibat ile alakalı konulardır. Evet, burada İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi itiraf ediyorlar. Yani Allah'tan gayrına ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar ve biz bunda ısrarlıyız diyorlar. Gerekçe olarak da çünkü biz atalarımızı bu yolda bulduk. Onlar bunu yapıyorlar, biz onlara uyuyoruz diyorlar. Ama e, zarar veya faydaya malik olmayı putlarına, Allah'ın dışında yalvardıkları mahluklara nispet etmiyorlar. Bu da rububiyeti onlara atfetmediklerini gösteriyor. Yani bunlar sadece uluhiyet noktasında şirk koşuyorlardı. İşte Yusuf Suresi'nin 106. ayetinde gelen onlar onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini İmam Mücahit bin Cebir Rahimullah böyle açıklamıştır. Yani Mekke'li müşrikler de aynı durumdaydı çünkü onların imanlarıyla kastedilen Allah'ı rububiyette itiraf etmeleri. Yani Rabbimiz Allah'tır, yaratıcımız Allah'tır. Ondan başka işte yağmur indiren yok, rızık veren yok, fayda ve zarar malik olan yok. Bu imanlarıdır diyor. Şirkleri ise Allah'ın dışında işte bu putlara da seslenmeleri, ibadet etmeleri, onlardan yardım istemeleri bu gibi şeylerdir diyor. Yani şirk koşmadan iman etmezler. Bu şirk bu imanı elbette iptal ediyor, tevhidi iptal ediyor. Bu bizim günümüzde gerek ilah kelimesinin manasının bilinmeyişi, Rab ile ilah arasındaki farkın idrak işi e, sebebiyle gerekse daha başka e, gerekçelerle rububiyet tevhidinde dahi şirk koşulur bir haldedir. Fakat insanlar bunu itiraf etmiyorlar. Mesela burada biz itiraf ettiklerini görüyoruz. Yani bu kavim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği müşrikler de böyleydi. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de böyleydi. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Yani uluhiyetle şirk koşuyorlar. Bunu itiraf ediyorlar. Biz ilah ediniyoruz ve bu ilahlara ibadet ediyoruz diyorlar. Bizim şu an içerisinde bulunduğumuz toplumda sufiler gibi, şiiler gibi bazı topluluklar ise Allah'tan gayrına ibadet yönlendiriyorlar. Yani uluhiyet tevhidini ihlal ediyorlar. Bunu itiraf etmiyorlar. Yok biz ilah edilmiyoruz. Allah'tan başka ilah edildiğimiz yok. Ama ibadet ediyorsun, sesleniyorsun. Hatta iş oraya vardı ki secde edenleri var Allah'tan gayrına. Medet istiyor, imdat istiyor, ölülerden istiyor vesaire vesaire. Burada isim sıfat tevhidinin bu sefer e, rububiyete taalluk eden cüzleri de ihlal edilmiş oluyor. Bunlar yani günümüzdeki e, şirk ehli, rububiyet tevhidinde dahi Şirke düşüyorlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden daha beter. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kendilerine harbetmek üzere gönderildiği müşriklerden daha beter şirke işliyorlar, giriyorlar. İtikad ediyorlar ama itiraf etmiyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi de, yani o müşrikler muhatap olduğu müşriklerle diyorlar ki biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Lata Uzza'ya seslenişlerinde, adak adamalarında, bu ibadetleri yönlendirmelerinde, diyorlar ki biz bunlara, e, yani onlardan bir fayda veya zarar beklediğimizden falan değil. Böyle bir şey itikad etmiyorlar. Ama bunlar Allah'ın hayırlı kullardır. Allah katında makamı olan kullardır. Onlar vasıtasıyla, vesilesiyle, biz Allah Azze yakınlığımızı artırmak için ibadet ediyoruz diyorlar. مَا نَابُدُهُمْ illa لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ zulfa. Yani buradaki مَا نَابُدُهُمْ Nefi değil. Biz ibadet ediyoruz. Çünkü illa geliyor arkasında. Ancak şunun için ibadet ediyoruz. Ne için? Bize Allah'a yaklaştırsınlar diye. Yani burada ibadet ettiklerini Mekkeli müşriklerinde itiraf ettiklerini görüyoruz. Şimdi günümüzde şirk koşanlar bunu itiraf etmiyorlar. Hayır biz ibadet etmiyoruz diyorlar. Bak Allah Azze ve Celle ne diyor? Peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi e, iştiyorlar mı diye söylediğinde İbrahim Aleyhisselam böyle diyor. Kavmine böyle demiş. Diyorlar ki ama bizim seslendiklerimiz iştiyor. Yani biz mesela Abdülkadir Geylani'nin ruhuna sesleniyoruz diyor. O işliyor diyor ve yardıma geliyor diyor. Yani isim sıfat tevhidinin iptali var. Burada bir şirk var. Yani e, işitmenin kemali, kaybı bilmenin kemali bunlar Allah'tan gayrına da nispet edilmiş oluyor. İsim sıfat tevhidinde şirk koşuluyor. Sonra bir de fiilin icrası yani geldi ruhaniyeti yetişti bizi kurtardı. Bu da rububiyet tevhidinin ihlalidir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ve Mekke'nin müşriklerin dahi asla itikad etmediği şeylere insanlar bugün itikad ediyor. Yani öllere sesleniyor, onlar bizi iştir diyor, isim sıfat tevhidi gidiyor çöpe, iptal ediyorlar yani, şirke düşüyorlar. Ondan sonra onlar kendileri bizzat işitip e, imdada geliyorlar, yardım ediyorlar diyorlar. Yani bunları yapan sadece Allah'tır. Kainatın tazarrufunu yürüten, yardım eden veya kullara zarar veya fayda vermeye malik olan sadece Allah'tır. Bu özellikleri Allah'tan başkasına da vererek hububiyette de şirk koşuyorlar. Ama diyorlar ki biz şirk koşmuyoruz. Bizim yaptığımız şirk değildir diyorlar. Biz onlara ibadet de etmiyoruz diyorlar. Yani sadece böyle demekle kendilerini kurtaracaklarını zannediyorlar. Bunun sebebi ya cehalettir ya inattır. Cahil olan mazurdur. Yani ona öğretilir. Öğrettikten sonra halen ısrar ederse bu sefer inatçı konumuna gelir. İnatçılar ise ancak müşriklerdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kabul etmediği kısım kalmalı yani ellerinde. Yani tevil olarak mesela diyorlar ki işte şu hadis var, şu ayet var falan filan. Tevil ediyorlar ya bazı şeyleri, yorumluyorlar. Bu şüphelerin giderilmesi gerekir muayyen bir şahsın, şirk koşan muayyen bir şahsın küfrüne hükmedebilmek için. Bu şüpheler gidecek ta ki işte biz atalarımız bu kadar adam, bu kadar alim, bu kadar evli hep bunlarla fetva vermiş, bunlarla amel etmiş. Ellerinde sadece bu kaldığı zaman bilin ki o müşrik. Onun müşrik olduğu netleşmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir mazereti kabul etmiyor. Ama insanların şüpheleri olabilir. Biz e, yani sahih ilme e, uzak bir toplumda yaşıyoruz. Yani sahih ilmin, tevhid ilminin, kitap ve sünnetin sahih delillerinin Öğretildiği ortamlar Türkiye'de ya hiç yoktu ya çok azdı. İnsanlar cahil, batıl bilgiler üzere eğitiliyorlar. Salih bildikleri, alim bildikleri, evliya bildikleri, imam bildikleri kimselerin şüphe kabilinden, şirke götürücü tevilleri kabilinden insanları zihin bulanıklığına iten bir sürü Gerekçeler, sebepler var. Zayıf hadisler var, uydurma hadisler var. Mesela işte sıkıştığınız zaman kabri elinden yardım isteyin diyor. İnsanlar bugün hadis ilmini bilmiyor. Hangisi hadistir, hangisi değildir, hangisi sahiptir, hangisi değildir. Hatta zayıf bile olsa zayıf hadisle amel edilmesi gerektiğini, itikad edilmesi gerektiğini savunanlar var. Uydurma bile olsa ona da itikad edilmesi gerektiğini savunanlar var. Bu yüzdendir ki işte cübbeli birisi çıkıp diyor ki, işte Cibril Aleyhisselam'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiş ki git vahyi nereden alıyorsun? İşte perdenin arkasından bir perdeyi aç bakalım. Bir de baktı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiymiş. Böyle uydurmaları hadis diye insanları anlatan birisi. Yani bunun gibi inatçı, saptırıcı kimseler var. E şimdi bunu hadis diye anlatınca insanların hadise bir tazimi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tazimi var. Bu gibi söylediğimiz şeyler hadis diye anlatılıyor. İnsan bir anda eee aklıyla şunlar bunlar reddedemez hadisse ama hadis değil dolayısıyla bu insanlara ilmin ulaştırılması lazım e, doğru kaynakların neler olduğunu öğretilmesi lazım bunlar öğretildikten sonra bunlar yani ilim ulaştıktan sonra halen diyorsa ki ya sen tamam çıkardın bir sürü deliller Bukhari'den, Müslim'den işte Kütübisteden bahsediyorsun ama bu kadar alim var falanca şöyle demiş filan evliya böyle demiş deyip karşına çıktığı zaman bilin ki bu Allah katında geçersiz bir mazerettir. Bu kişiyi kurtarmaz yani. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun önünü kapamıştır. Bizden öncekiler işte yoldan çıkmış bir toplulukta biz de onları izleyen bir nesiliz. Ya Rabbi onların yaptığı yüzünden bizi sorumlu tutma. Sakın böyle demeyesiniz diyor Allah Azze ve Celle. Arap 172, 173. ayetlerinde. Burada da böyle dediler. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de, yani siz bu putlara niye ibadet ediyorsunuz? Ses seni sizi işitiyorlar mı? Yok. İşitme nispet etmiyorlar bakın İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi. Peki onlar fayda ve zarar verebiliyor mu? Yok. E niye o zaman bu? Başlarını öneye yiyorlar. Biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlar. İşte müşriklerin cevabı ancak bundan ibaret olmalı. Evet. Burayı da bin Husayb Radyalan birbiri üstüne atlayan bir topluluk gördü ve dedi ki, Yakında bunlar babalarımızı böyle yaparken gördük diyecekler. Bunu İbn-i tefsirinde rivayet etmiştir. Yani işte halk arasında birdir bir uzun eşek tarzı oyunlar. İnsanların birbirinin üstüne atladı. Yani ne demek istiyor? Toplum, insanlar taklide yer? Yani yarın birileri çıkacak, işte bunların yaptığını da taklit edecekler. Sonra diyecekler ki atalarımızı böyle yaparken bulduk. Katade dedi ki, ayetin anlamı şöyledir. Babalarımızı bu din üzerine bulduk ve biz de bu konuda onlara tabi olduk. 75. Dedi ki, şimdi neye ibadet ettiğinizi gördünüz mü? 76. Hem siz hem de eski atalarınız. 77. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç. Yani sizin ibadet ettiklerinizin hepsi, alemlerin Rabbi dışında ibadet ettiklerinizin hepsi benim düşmanımdır. 78 ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. 82 Cahaya kadar. Buraya kadar Allah Azze ve Celle'nin hep rububiyet vasıflarını sayıyor ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde hatta Kur'an-ı Kerim'in bütün içerisinde eee emir ve yasak içeren ilk ayeti, 21. ayetti yanlış hatırlamıyorsam, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani Allah Azze ve Celle hep rububiyetini şirk ehli topluma rububiyetini ön plana koyarak ibadeti hak eden yalnızca Rab olandır. Rab özelliklerine sahip olandır. Bir kimse Rab özelliklerine sahip değilse ona ibadet edilmez. Bu vurgu yapılmaktadır. Rab özellikleri yani işte seslendiğinde işten, yardım eden, fayda veren, zarar veren, hastalarını da şifa veren, yedirip içiren, hidayet veren, günahlarını bağışlayacak olan. Bak bu özellikleri, e Rububiyet özelliklerinin bir kısmını İbrahim Aleyhisselam burada saymıştır. Mücahit dedi ki İbrahim Aleyhisselam'ın hatasıyla kastedilen ben hastayım demesi, Saffat 89'da geçen, hayır bunu şu büyükleri yapmıştır. Mbiya 63. ayetinde geçen. Yani putları kırdığı zaman işte bunu o büyükleri yapmıştır demesi. Ve firavunlardan bir firavun onu öldürmesin diye eşi olduğu halde Sari hakkında o kız kardeşimdir demesidir. Yani bunları da başlayacak olan, kıyamet günde başlayacak olan Allah Azze ve Celle'dir. 83. Rabbim bana hüküm başla ve beni salihlere kat. Esuddi dedi ki hüküm ile nübüvettir Burada nübüvvet istiyor yani. Sonrakiler arasında bana doğruluk dili ver. Beni naim cennetlerinin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla çünkü o sapıtanlardandır. Ve beni diriltecekleri gün küçük düşürme. Ebu Rer'in e, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam kıyamet gününde babasıyla karşılaşır. Azer'in yüzü toz toprak içindedir. İbrahim aleyhisselam ona der ki bana isyan etmemeni sana söylemedim mi? Babası artık bugün sana isyan etmem der. İbrahim aleyhisselam ey Rabbim insanların diriltileceği günde beni utandırmayacağını vaat etmiştim. Rahmetten oldukça uzaklaşmış olan babamdan da daha utanç verici bir şey var mıdır der. Bunun üzerine Allah Teala ben cenneti kafirlere haram kıldım diye buyurur. Sonra da İbrahim'e ey İbrahim ayaklarının altındaki nedir denir. Bir de bakar ki kanlar içerisinde kalmış bir sırtlan görür. Sırtlarının ayaklarından tutulup cehenneme atılır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani burada e, İbrahim Aleyhisselam böyle dua etmiş. Allah Azze ve Celle de e, yani onun duasını bir vaat gibi, e, yani kabul edilmiş bir vaat gibi e, telakki ediyor burada İbrahim Aleyhisselam. Beni böyle en yani kıyamet günde rezil etmeyecektin. E, bundan daha büyük rezil ol, rezillik olur mu? Ya Rabbi babam yani müşriklerden ve o azap görecek. Allah Azze ve Celle de onu bir sırtlama çeviriyor. Yani onu babası olduğu halde değil de bir sırtlama dönmüş halde e, helak ediyor, cehenneme atıyor. E, böylece İbrahim Aleyhisselam da babas sebebiyle rüsvay edilmemiş oluyor. Kafirlerden olduğu için yani e, onun affedilmesi söz konusu değil. Nitekim daha önce Tevbe Suresinin 113. ayetin tefsirinde bu konuyu işlemiştik. İbrahim Aleyhisselam böyle bir şeye dua etti ama o bilmediği için dua etmişti babası ilgili. Tevbe 113'te ise yasaklama var. Yani müşrikler için başlanma dilemek yasaklanmıştır. 88 malında çocuklarında bir yarar sağlayamadığı bir günde. Yani kıyamet günü. Allah'a selim kalp ile gelmiş olanlar müstesna. Katade dedi ki burada şirkten arınmış bir kalp kastedilmektedir. Yani selim kalp Şirk içeren bağındırmayan kalptir. Cennet sakınanlara yaklaştırılır. Cennem de azgınlar için sergilenir ve onlara denilir ki ibadette ibadet etmekte olduklarınız nerede? Allah'ın dışında olanlar size yardımlar dokunuyor mu veya kendilerine yardımlar oluyor mu? Artık onlar ve azgınlar onun içinde dökülü verilmiştir. İbn Abbas radyolarına diyor ki müşrikler ve ilahları orada toplanırlar. Ve iblisin bütün orduları da onlar orada tartışarak derler ki İbn Abbas radiyallahu da diyor ki doğru söz ile yalancı, doğru sözlüyle yalancı, zalimle mazlum, hidayet üzere olanla sapmış olan ve zayıf kimseyle kibirli kişi orada tartışırlar. 97 Andolsun Allah'a biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Yani o gün itiraf edecekler ama işten geçmiş olacak. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne bir şefaatçi var ne de yakın bir dost. Sütli dedi ki onlar bizim durumumuzu önemseyip şefaat edecek kimsemiz yok derler. 102. Bizim için bir kere daha dönüş olsaydı da yani dünyaya dönüş imkanı olsaydı da iman edenlerden olabilseydik. 103. Şüphe yok ki bunda bir ayet vardır. Fakat onların çoğu mümin değillerdi. Muhakkak Rabbin azizdir, rahimdir. Evet bu şu ara 103. ayetinde tekrar insanların çoğunun e, iman etmediği vurgulanıyor. 105. Nuh kavmi de rasulleri yalanladılar. Kardeşler Nuh onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.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 Dediler ki, Eynu, vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Katade dedi ki, burada taşlanmak taşlarla taşlanmak kastedilmektedir. Ee, yani, mercumîn ifadesiyle kastedilen taşlarla taşlanmak demektir. 117 Nuh dedi ki, Rabbim kavmin beni yalanladı. Artık benimle onların arasında sen hüküm, hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Katade burada, Fettah Beyni ve Beynahum fetha ifadesi artık benimle onların arasında sen hüküm ver demektir. Fetha hüküm vermek manasında. Yani Allah azze ve celle'nin El Fettah ismi e, hüküm verme manasındadır. Hüküm veren anlamındadır. 119 Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o dolu geminin içerisinde kurtardık. Mücahit rahimoллаh dedi ki El fulkil meşhun kelimesi yeteri kadar dolu olan gemi demektir. Katade burada yüklü gemi kast edilmektedir, diyor. 120. Sonra da geri kalanları suda boğduk. 121. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbim işte o aziz ve rahimdir. Evet, burada yine <gülüyor> onların çok çoğu iman etmez. Çoğunluk e, yine kötülenmiş bir vasıfta zikrediliyor. Diğer ayetlerde olduğu gibi. Ayetin başlarında sonradan da tekrar edecek her peygamber anılırken, zikredilirken onların sözleri hep şu olmuş yani sadece Allah'a kulluk edin ve bana itaat edin Allah'ın Resulü olarak ben sizden bir ücret istemiyorum çünkü benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir burada davet eden kişinin kesinlikle davet ettiği kimselerden bir beklenti içerisinde olmaması gerektiğine bir işaret vardır bilakis karşılığı Allah'tan beklemelidir yani sen mesela burada Nuh Aleyhisselam özelinde baktığımız zaman, diğer bütün peygamberler için de aynı durum söz konusu. Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmini davet etmiş. 950 sene. Yani 10 sene, 20 sene değil. 950 sene. Ve icabet eden yok. Yani birkaç kişi. Kendi evladından bile icabet etmeyen var. Birkaç kişi. Ama benim ecrim Allah'a aittir sözü. Yani karşılık Allah'tan. Sen e, kitaba sünnete uygun olarak hareket et. Davetinde de e, bu çizgiyi aşma. Kitabın sünnetin vahyin sınırlarını aşma. Gayrı meşru işlere girme. Çalgıyla insanları davet etme. Suretle videoyla insanları davet etmeye kalkma. Bunlar Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. E, video olmayınca insanlar gelmiyor. İşte dinlemiyorlar. Bu sever videoya çıkan sapıkları, bidatçileri dinliyorlar. Bunlar batıl yorumlardır. Nuh Aleyhisselam da yapabilirdi en güzel, yani insanlar çekecek, toplayacak, onların hevalarına uygun şeyleri değil mi? 950 sene insan davet eder de insanlar toplayamaz mı etrafına? Yani illaki bir yol bulunur. Ama o Allah Azze ve Celle'nin kendisi için e, caiz kıldığı, meşru kıldığı sınırları aşmadığından... Ve Allah'ın indirdikleri de insanların çoğunun hoşuna gitmediğinden Nuh Aleyhisselam'a azınlık uydu. Kim bu azınlık? İşte insanların ayak takımı olarak gördükleri, rezillerimiz diye niteledikleri, düşük kimseler diye niteledikleri böyle bir azınlık uyu anca Nuh Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için de aynı şey geçelim. Münafıklar gelir, yanına şu ayak takımlı köleleri e, bir uzaklaştır ki seni dinleyelim dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara onların bu söylediklerini de onları kovmak isteyince hemen Allah Azze ve Celle Enam Suresi 51. ayetini ve Ekev Suresi 28. ayetini indirdi ve bundan engelledi. Bunun üzerine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların ayak takımı olarak gördüğü e, toplumsal vasfı, sosyal konumu bakımından düşük görülen kimselerle vaktini geçirmeye başladı ve e, kendileriyle beraber sabretmeye emrolunduğun kimseleri ümmetimde bulunduran Allah'a hamdolsun dedi. Yani e, bu çoğunluk dediğimiz, aslında münafıklar da buna dahil münafıklar da dahil e, o kimselerin gönlünü elde etmek değildir davetin amacı. Yani e, kemiyet bakımından, sayı bakımından çoğunluğu elde etmek değil. Şayet gaye bu olsaydı, 950 sene yapılan bir davette yeryüzündekilerin belki tamamı Nuh Aleyhisselam'ın etrafında toplanabilirdi. Ama neden toplanmıyorlar? Çünkü gayrı meşru yollara girmiyor Allah'ın peygamberleri. Yani mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da işte e, en güzel kızlarımızla evlen dediler. Liderimiz ol dediler ama bizim ilahlarımıza sövme. Yani bir gün bizim ilahlarımıza ibadet edilsin, sen onlara ses çıkarma. Bir günde senin Rabbine tek olarak ibadet edilecek. Böyle bir gün öyle, bir gün öyle, böyle dönüşümlü hareket edilecek. Yani demokratik bir yol teklif ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da elinin tersiyle etti. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu tevhid davetinden vazgeçmem dedi. Peki, e, bunların bu teklifini kabul etseydi ne olurdu? Yani gayrı meşru, haram olan bu işi yapmış olsaydı Allah Resulü Vesselam ne olurdu? Mekkeli müşriklerin tamamı Allah resul'un safında olacaktı. Onun emrinin altında olacaktı. Onun emrinin altında Bizans'a karşı savaşacaklardı. Yani İslam devletinin ilk engeli ortadan kalkacaktı. Siyasi, siyaset namına, kitap ve sünnete muhalefet edilmiş olacaktı yani. E bugün insanlar neyin peşinde? İnsanları evde etmek için, hedeflere ulaşabilmek için, yönetimi geçirebilmek için, daha çok insana ulaşmak için gayrimeşru yollara tevessül ediyorlar. Bunun manası şu peygamberlerin dilinden, hepsinden tekrar edilecek bu ifade. Dediler ki, La ilahe illallah deyin, Allah'ı birleyin. Benim ecrim ben sizden bir ücret istemiyorum, bir karşılık istemiyorum. Burada ücret derken illa para pul olarak anlaşılmaz. Herhangi bir karşılık davetine insanlardan bir beklenti içerisinde olmak. Benim sizden böyle bir beklentim yok. Benim ecrim, <gülüyor> bana verilecek karşılık ancak alemlerin Rabbindendir. Bu karşılık nasıl olur? İnsanların teveccühü bu karşılığa dahildir. Allah dilediklerini peygamberlerinin, tevhid davetçilerinin davetine yönlendirir, kalplerini hidayet eder, dilediklerini de etmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da hidayet bulmasını istediği nice kimseler vardı. Bazısı müşrik olarak öldürüldü. Allah hidayet etmedi onları. Yani bu Allah'ın elindedir hidayet meselesi. Yani insanlar daha başka şeyleri ister, daha başka kimseleri ister. Başka kimselerin bu davete uyması. Mesela zenginlerin bu davete icabet etmesini, böylece bunda iyi bir niyet de vardır. Hani davet hızlanır, maddi olarak katkı olur davete, Allah yolunda harcanır bu mallar, böyle düşünürler ama Allah onun yerine ayak takımı, insanların sosyal mevkü bakımından ayak takımı olarak gördükleri, köle veya fakir kimseleri yönlendirmiştir peygamberine. İşte bu ecir karşılık, bu davetin karşılık bulunması, ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O dilediğini hidayet eder. Bu sebeple bugün e, güya tevhid daveti adı altında gayrı meşru yollara sapanların, peygamberlerin davetleriyle alakaları olmadığı gibi Allah Azze ve Celle'ye imanları da problemlidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ecirlerini zayi etmesinden mi korkuyorlar? Yoksa insanların kalplerini çelmek kendi ellerinde midir zannediyorlar. Yani Rablerini tanımıyorlar demek Çünkü Allah Azze ve Celle kalplerin hidayet olmasını bizim hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz şeylere bağlayabilmiştir. Mesela Mümtehine suresinin 5. ayetinde, 6. ayetinde belirtildiği gibi. İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar da sizin için en güzel örnek vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ne yaptılar bunlar? Başta babası olmak üzere kavimlerine e, düşmanlık ilan ettiler. Düşmanlık sert bir ifadeyle tek olarak Allah'ı birleyinceye kadar sizinle bizim aramızda apaçık bir düşmanlık belirmiştir. Yani Allah'ın dini bunu gerektiriyor. Velave berayı gerektiriyor. Bugün davetçilerin pozisyonuna bakın. Davetçi geçinenlerin pozisyonuna bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil ganimet olarak ondan Elde edilen deve miydi, koyun muydu tam hatırlamıyorum. Kurbanlık bir hayvan. Bunu özellikle süslüyor. İmnabbas radyolarına diyor ki bu müşrikleri kinlendirmek için Allah Resulü Aleyhissatü vesselam böyle yaptı diyor. Zaten Fetih suresinin sonlarında liyeğiz kufar. onlara kafirler öfkelensin diye yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve beraberinde bulunan nüminleri Allah Azze ve Celle bu özellikleriyle anıyor. Onlar dimdik filizlenmiş, filizinden dimdik çıkmış fidana benzetiyor. Bu ziraatçıların hoşuna gider. Bunun sebebi de diyor, <gülüyor> Kafirlerin onlara kin gütmesi, onların öfkelenmesi içindir diyor. Kafirlerin öfkelendirilmesi dinde matlup bir şeydir. Peki kim bu kafirler öfkelenmesi istenen bu kafirler? Yani sokakta karşılaştığın zaman Yahudi ile Hristiyan'la dar yerine sıkıştırın, selama başlamayın ki o selam vermek zorunda kalsın. Kim bunlar? Kim bu Yahudi, bu Hristiyan? Senin davetinin muhatabı. Sen onu İslam'a davet edebilmek için acaba önce sen selam verip gönlünü mü alman gerekir yoksa sokağın yer, dar yerine mi sıkıştırman gerekir? Din diyor ki soğan dar yerine sıkıştır. O selam vermek zorunda kalsın. Zilleti tatsın. Ne için? İslam'a muhalif olduğundan dolayı, kitaba, sünnete muhalif olduğundan dolayı o zilleti tatacak. O zilleti tatmasına rağmen Allah hidayet verirse verir. Yoksa ben onun kalbini kazanayım, İslam'a ısındırayım diye senin ona selamla başlaman caiz görülmemiştir, caiz kılınmamıştır. Yani bizim elimizde olan bir şey yok. Kalplerin hidayeti de bizim elimizde değil. Bu davetçilerin en büyük hatalarından birisi bu. İnsanları hidayet etmek, kendilerinde sanıyorlar. O yüzden batıl yollara tevessül ediyorlar. Yani neymiş? İşte ben müzik kullanmasam, bu kadar insana bu daveti ulaştıramam, dini anlatamam. Kadın erkek karışık konferanslar yapmasam, bu kadar insanı toplayıp da dini anlatamam. İşte biz dernek kurmasak da mescitlerde toplansak, mescide kim gelecek? Nuh Aleyhisselam davetine 950 sene kim geldiyse onlar gelecek. 950 sene. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kimler tabi olduysa öyle insanlar tabi olacak. Yani gayrimeşru yolları bu şekilde tutanlar gerekçelendirirler. insanlara daveti ulaştırmak. Bu Allah'ın elindedir. Kalplerin hidayeti Allah'ın elindedir. Önce Allah'a Gerektiği gibi iman edin. Sonra insanlardan karşılık beklemeyi bırakın. Bu karşılığı vermek, yani bu davetin, Allah'a kulluğun, karşılığı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Peygamberlerin yolu budur. Ama peygamberlerin yolundan başka bir yol tutacaksa insanlar, görüyorsunuz, toplanıyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden daha fazla insan topluyorlar. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, ittiba edenlerden daha fazla insan topluyorlar bir konferansta. Bir konferans salonunda veda hacındaki insan sayısından daha fazla insan topluyorlar. Spor salonunda konferans veriyorlar, daha fazla insan topluyorlar. Briefing yapıyorlar, işte parti programları yapıyorlar, daha fazla insan topluyorlar. Neden? Çünkü yeryüzündeki insanların çoğu aslında iman etmezler. Dine Allah'ın emrettiği şekilde, peygamberin tatbik ettiği şekilde uygulamak yeryüzündeki insanların çoğunun hoşuna gitmez. O yüzden dinin kitaba ve sünnete göre, vahye göre uygulandığı ortamlarda azınlık olacak. İnsanların ayak takımı olarak gördüğü kimseler olacak. Ama kodamanlar başka yerlerde. Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etmeyi, zahiren ve batinen ittiba etmeyi gururlarına, kibirlerine yediremeyen insanlar... Başka ortamlarda, kendi hevalarına uyan ortamlarda kalabalıklar oluşturacaklar. Ama bazıları da onların o kalabalığına göz dikiyor ve bunun için davette, tevhitte, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmekten taviz veriyorlar. Bunda iyi bir amaçları olabilir, iyi bir niyetleri olabilir. Biz niyetleri konusunda itham etmiyoruz zaten. Ama tuttukları yol bakımdan yanlış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan fersah fersah uzak ve bu işin itikadi boyutunda da ciddi problemler olduğundan bunu söylüyoruz. Yani Allah'ı tanımamak. Ebu Cehil'in o kurbanlığını müşrikleri öfkelendirmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle haç kurbanı edinip e, süslemesi, İbn Abbas'ın da bunu açıkça ifade etmesi, bunun manası şudur. Ey müşrikler, siz benim davetimin muhatabısınız. Kininizden geberin. Veyahut da İslam'a girin, izzet bulun. Ama şimdi o hale geldi ki davetçiler, İslam'a davet edenler maymuna döndü. Karşıdaki iman etsin diye. Karşıdaki iman etmedi ama sizin maymununuz kaldı. Başka bir şey kalmadı geride yani. Karşıdaki de iman etmedi yani. Etse de insanlar bu sefer İslam, İslam olmaktan çıktıktan sonra iman ediyor. Kitabın ve sünnetin, Allah'ın emir ve yasaklarının hakim kılındığı, Allah'ın kelimesinin, dininin hakim kılındığı bir dini beğenmiyorlar. Bundan taviz verilmiş bir dine giriyorlar. Sünnet inkarcılar bir davet yapıyor. Bazı haramları, helalleri birbirine katarak yeni bir din çıkarıyorlar ortaya. Ona tabi olan çok oluyor. Bir başkaları... İşte şuna karışmıyor, şuna karışıyor vesaire. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolundan başka bir yol ediniyor. Buna da binlerce insan tabi oluyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sahabeler tarafından algılanıp uygulanan şekline biz buna selefilik diyoruz. Bakın bugün selefilik kelimesinin bile ne kadar çok düşmanı var değil mi? Selefilik nedir? Selefilik bu ümmetin Selefine tabi olmaktır. Bu ümmetin selefi sahabelerdir. Sahabeler Kur'an ve sünnete nasıl iman ettiyse öyle uygulamaktır. Ha, Onların selefiliğe düşman olmalarının haklı yönleri de var. Neden? Çünkü selefi olmayanlar selefilik iddiasında. Selefi olmayanlar selefilikle meşhur olmuş durumda. Selefilikten başka bir şey selefilik diye takdim etmişler. Yani bir bakıyorsun, kardeşim selebrik dediğinde kitap, sünnet. Yani Kur'an ve sünnet. Bunu sahabenin anladığı gibi anlamak, uygulamak. Sahabelerin buradaki fiilleri nerede? Onların menheşleri nerede? Kitaptan, sünnetten deliller nerede? Bunlar bilakis muhalefet içeriyor. Temel imani meselelerde bile az önce söylediğimiz aslında önemli bir şey. Mesela düşünün. Ayşe radıyallahuha'ya Muaviye radıyallahu bir mektup yazıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın nasihatlerinden bana faydalı olacağını düşündüğün bir hadisini bana yazıp gönderiyor diyor. Ayşe radıyallahuha eee şu hadisi yazıp gönderiyor, yazdırıyor veya. Yani. Kulların memnun olmaları için yani insanların memnun olmaları için Allah'ın öfkesi bulunan Allah'ın gazap ettiği bir şeyi yapan bir kimse, geçici olarak o kulları, hoşnutluğunu aradığı o kulları memnun etse bile, Allah Azze ve Celle o umduğu insanlar kendisine düşman kılar. Yine kulların öfkesine rağmen, kulların hoşlanmamasına, beğenmemesine rağmen, Allah'ın razı olduğu bir şeyi yapan bir kimseye gelince, Allah okuldan razı olduğu gibi o e, muhalefetinden korktuğu kulların kalplerini de kendisine doğru yönlendirir diyor. Allah Allah'ı birlemek işte bu. Kainatın idaresi, kalplerin e, evrilip çevrilmesi hakimiyeti Allah azze ve celle'nin elindedir. Davetçiler buna bir iman edebilse bu kadar problemli işlerin içerisine girmezlerdi. Yani biz Allah Azze ve Celle'yi mi etmenin peşinde olmalıyız? Yoksa insanları mı memnun etmenin? Bu işin başında sorulması gereken bir şeydir. Bu sebeple alimler, muaddisler, ilim ehli kitaplarında ilk başta mesela riyad Salih'in ilk babı nedir? İhlas. Bukhari'nin ilk hadisi nedir? İnlemel amalu bin niyat hiç yani yeri değilken Muharı ilk hadis olarak bunu koymuştur. Pek çok alim de bunu yapmıştır yani bu hadiste başlamışlardır. <gülüyor> İnlemel amalu bin niyat hadisi iki şeyi bir arada bulundurur. Birisi itibât tevhididir, birisi ulûhiyet tevhididir ve rububiyet tevhididir. İkisini de içerir. Nasıl? İnleme hazır edatıdır. El amal, elif lam, lamı tarifli gelmiştir. Dinde meşru olan ameller kastedilir. Meşru olan ameller yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ittibaen yapılan, sünnete uygun yapılan amellerdir. Bir niyyat kısmı ise o ameli işlerken sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetilerek yapılmasıdır. Tevhid buradan gelir yani, ihlas bununla alakalıdır. Yani senin yaptığın amel eğer el amalden değilse, meşru olan amellerden değilse, meşru bir amelse, senin niyetin ne kadar halis olursa olsun, o amel geçersizdir. Bir, demek ki el amal olacak, meşru olan amellerden olacak, sünnete uygun olacak. Yani kurallara uygun bir amel yapacaksın. Allah'ın koyduğu kurallara uygun amel olacak. O ameli de bozuk niyetle yaparsan, Niyetin başka bir şey olursa, insanlardan bir karşılık, mesela rüya gibi, suma gibi, insanlardan beklenen bir karşılık neticesinde yaparsan o da makbul değildir. İki şey bir araya gelecek. Peygamber'e ittiba ve Allah için samimiyet, ihlas. Biz ikisini de göremiyoruz. O yüzden saman alevi gibi davetler. Saman alevi, yani yüksek, korlu yanar ama geçicidir, sürmez. Parlar, gider. Bu yüzden bazı davetçilerin çok ses getirdiğini gördük. Eskiden beri de böyle oluyor zaten. Ses getiriyor. İşte binlerce kişiyi statta toplayıp bayram namazı kılanları gördük. Ne oldu? Nerede bunların arkası? Bu kadar insan tevhide icabet etmiş, sünnete uymuş olsa Türkiye yerinden sarsılır. Dünyaya meydan okur bu kadar tevhide elli. Ama alakası yok. Dediğimiz gibi saman alevi olabilir. Yani saman aleviyle büyük bir ses gelebilir. Mesele bunu devam ettirmek, kitabı ve sünnete uygun bir şekilde yapmak ve ihlasle yapmak. Bu iki esas, ihlal edildiğinden, ihmal edildiğinden bunların arkası gelmez. Başlangıcı bozuk olanın arkası da bozuk olur. Hak daima hak suretinde gelir, batıl surette gelmez. Ama batıl Hak suretinde gelir. Batıl, her batıl, revaç bulabilmek için mutlaka haktan bazı unsurlar taşınmak zorundadır. Hiçbir batıl, amel, batıl iş yoktur ki insanlara böyle haktan görünen bir yönü olmaz. Ne diyor, bakın e, İbn-i Sirin Hasan el-Basir Rahimullah, her ikisinden de gelmiş, Güneş'e ve e, Ay'a. Başka şey sebebiyle değil ancak kıyas sebebiyle ibadet edilmiştir. Kıyas yapanların ilki de iblistir diyor. İlk küfür yani. ilk küfür haktan gözüken bir surette işlenmiştir. Ne dedi iblis? Ya Rabbi sen onu topraktan beni ateşten yarattın dedi. Ateş topraktan üstündür dedi. Haklı mı? Kendince haklı. Pek çok insana göre ateş topraktan üstündür. Haklı. Ama Allah'ın emri o değil ki. Allah dilerse yani e, üstün olanı alçak olana secde ettirir. Dilediğini emreder yani. Bu emir, bu yetki, hüküm tamamen Allah'a aittir. Bu sebeple e, batıl her şey, zinaya, içkiye, işte hırsızlığa bunların hepsine bir kılıf bulmuştur insanlar. Daha önce örneğini verdik. Kabe'nin çıplak tavaf edilmesine dahi kılıf bulmuştur insanlar. Yani şimdi siz şöyle düşünüyorsunuz ya insan Allah'ın beyti olan Kabe'yi ibadet amacıyla tavaf edecek. Hangi mantıkla, hangi akılla, hizmetle çırılçıplak tavaf eder? Biz mantığımıza sığdıramıyoruz. Ama onlara nasıl süslemiş şeytan? Demiş ki, yani aralarına atmış bunu, vesvese olarak atmış, birbirlerine söyler hale gelmişler ve uygulamaya geçirmişler. Siz günah işlediğiniz bu elbiselerle Allah'ın beytini mi tavaf edeceksiniz? E ne olacak? Geceleyin karanlıkta çır çıplak soyunun Allah'ın beytini böyle tavaf edin. Günah işlediğiniz elbiselerle değil. Veyahut da Hamisa dedikleri özel bir elbise var. O da özellikle parayla alınıp satılan pahalı bir kumaştan elbise. Özel bir elbise. Bir bidat olarak onu da şey yaptılar. İcat ettiler. Yani çuval gibi bir şey. Ya bu e, kıyafetten alacaksınız. Allah'a ibadet olarak bununla tavaf edeceksiniz. Veya bunu alamayanlar da, fakirler de çırılçıplak gece vakti, karanlıkta böyle tavaf edecekler. Bakın en pis amellere dahi şeytan kılıf uydurmuştur. Batıl hak suretinde gösterilmiştir. Yani batılların, batıl işlerin haktan görünen yorumları açıları olmasa hiç kimse buna zaten itibar etmez değil mi? Yani herkesin bir fıtratı var. Herkesin bir vicdanı var sonuçta. O vicdanlar böyle örseleyen yorumlarla gitgide, gitgide, gitgide bunlar bu hale getirilecek ki insanlar da bu çirkinlikleri işleyecekler. Ama Allah katında geçerli olan sadece el-amaldir. Ve bu ameller yani meşru olan amellerdir. Meşru olan ameller de şayet ihlas ile yapılmışsa geçerlidir. Meşru olan ameli, dört dörtlük sünnete uygun kıldığın namazı eğer kalbinde bir rüya ile yapıyorsan kılıyorsan bu geçerli değildir. Veya sen çok samimisindir. Niyetin samimi, Allah'tan başka hiçbir gayen yok. Ama sünnete uygun yapmıyoruz. Hani anlatırlar ya da birisi yuvarlanarak namaz kılıyormuş falan filan. Böyle bir şey de Allah katında makbul değildir. Yani hem sünnete uygun, kurallara uygun yapacaksın ameli. Amel meşru olacak yani aslı itibariyle. Hem de sadece Allah Azze ve Celle'ye halis, riya karıştırılmamış, başka bir gaye karıştırılmamış bir şey olmalı. İşte bütün peygamberlerin davetlerinde bu ihlas vurgusu vardır. Deyin ki la ilahe illallah. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrim, benim karşım sadece alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Evet. Bir sonraki derste 123. ayet Şuara suresi At kavmi ve Hud Aleyhisselam'ın kıssasından bahsedilecek. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedenle ilahillen ve kelal ve estağfuruke ve